1762 numaralı konu, Hz. Peygamberin Mekke'deki başka bir hutbesi, Allah'ın Resulü, Mekke'nin fethi günü, Kabe'nin merdiveninde ayakta durarak şu hutbeyi iradetti: etti. Hamd o Allah'a mahsustur ki vaadini doğruladı, kuluna yardım etti. Hizipler ordusunu tek başına mağlup etti. Şunu bilin ki, kazayan öldürülen kimsenin diyeti, ki bu sopa ve kırbaç gibi şeylerle öldürülen kimsedir, 40 tanesi gebe olmak şartıyla 100 devedir. Şunu bilin ki, Kabe'nin hizmetçiliği ve hacılara zemzem dağıtma vazifesi hariç, cahiliye devrinin iftihar ettiği bütün gelenekler şu iki ayağımın altındadır. Kabe hizmetçiliği ve hacılara zemzem dağıtma görevini eskiden kim yürütüyorsa, yine o kimseler devam edeceklerdir.